8. mektup. Bismihî. Vennin şeyin büyük bir bihamdih. Onun adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Er-Rahmân er er-Rahîm isimleri, el-Rahim'e girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başka vakte talihken şimdilik kendime ait bir hisimi söyleyeceğim. Kardeşim Ben er rahim isimlerini öyle bir nur-u azam görüyorum ki, bütün kainatı ihata eder ve her ruhun bütün hacat ebediyesini ebediyyesini tatmin edecek, rahatsız düşmanlarından emin edecek, nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nur-u azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğu mesile, fakr ile şükür, aciz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen, ve muhakkikine hatta bir usta olan iman-ı rabbaniye muhalif olarak diyorum ki Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şiddetle parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir belki şefkattir. Çünkü şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin, ve parlak ve ulvi ve nezihdir ve makamına lügate layıktır. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahluklara ve mahluklara karşı derece şiddette olsa o makama muallainü bivete layık düşmüyor. Demek Kur'an Hakimin parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve İsmi Rahim'in husuline vesile olan hissiyat Yakubiye, yüksek bir derece şefkattir. İsmi Veduda vesile-i husul olan aç ise, Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'an mucizesini beyan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 Hatta ziyer-i şefkatini ihata eder. Ve rahim isminin ihatasına bir nevi aynadarlık gösterir. Halbuki aşk mahbubuna hasr nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder. Yahut mahbubunu ila ve sena etmek için başkalarını tenzil ve manen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş, güneş mahbubunun üstünü görüp utanıyor. Görmemek için bulut perdesini başına çekiyor. ''Hey Aşık Efendi ne hakkın var? Sekiz ismi azamın bir sahife nuranisi olan güneşi böyle utandırıyorsun. Hem şefkat halistir, mukabele istemiyor. Safi ve ivazsızdır. Hatta en adi mertebe olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane, evassız şefkatleri buna delildir. Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir.'' Demek Sûre-i Kur'aniyenin en parlak damla olan Sûre Yusuf'un en parlak nuru olan Hz. Yakub'un Aleyhisselam şefkate İsmi Rahman ve Rahim'i gösterir. Ve şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir. Ve o elemi şefkate deva olarak da "Fammun hayrun hafizan ve En iyi koruyucu Allah'tır. Merhametlilerin en merhametlisi de odur." dedirir. El-Baki hüvel Baki. site. So